Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Büyük gayemizi ki o gayeye kulluk, Allah'a ibadet adını vermiştik. Bunu anlayabilmek için dört kademeli bir dosya açmıştık. Dedik ki günahın ve tövbenin bu hayatta nereye oturduğunu bulmamız lazım. Ve insanın kulluğunun Allah'a yaklaşmasının önündeki risk alanlarını tespit etmemiz lazım. İnsanın Adem Aleyhisselam'dan beri düştüğü en önemli tuzak olarak Allah'ın rahmetini alıp azabını yok kabul ettiği süreci aşmamız lazım. Ve sonunda da Allah'a, nasıl yakın olacağımızın merdivenlerini, basamaklarını görmemiz lazım dedik. Bu dört basamağın, dört ayrı bölümün ikincisine geldik. Bu ikincisinde kulluk önünde riskleri bilmemiz gerekiyor. Yani ne demek? Allah insan yarattı. Bu insana sen kulluk yapacaksın tamam mı dedi. Ta genlerin yaratıldığı, belki binlerce yüz binlerce sene önceki süreçte allah Teala bu sözü insandan aldı. Sonra her insanı verdiği sözde duracak kapasitede yarattı. Hidayeti de dalaleti de ona gösterdi. Böyle bir süreçte insan kulluk yapmak için, kulluk namaz kınmak demek değil ama. Kulluk hayatı Allah'ın razı olacağı şekilde yaşamak demek. Eğer kulluktan biz sadece namazı, sadece haccı ve orucu anlarsak, Ramazan'da fitre vermeyi anlarsak faiz suç olmaktan çıkar zina hak haline döner, kumar eh yapmasan daha iyi olur denen bir suç olur. İnsan istediğini öldürür, istediğini öldürmeyeceğini zanneder. Yani insanın kulluk için yaratılmış olması demek, namaz kılmak için, sakal bırakmak için, tesettüre girmek için yaratılmış olması demek değildir. Hayatı sabahtan akşama kadar, akşamdan sabaha kadar, siyasetten ziraate kadar her alanda Allah'ın istediği gibi yaşamak demektir. Bu mücadelesinde insanın, kulluk mücadelesinde Risk alanları var. Bu alanları da Allahu Teala şüphesiz yarattı. Neden? Çünkü kulluk için gönderdim buyurduğunda Allah Celle Celalhu, Kabe'nin içine giriyorsun, 80 sene orada kalıyorsun, çıkınca da melekler seni alıyorlar, direkt cennete götürüyorlar. Kafiri de zaten bir meyhaneye salmışlardı, onu da oradan alıp götürüyorlar. Böyle değil. Kabe ile en kötü yerin aynı şehirde olduğu, zaman zaman Kabe'nin içinin bile putlarla dolabildiği, iyi ile kötünün renk karışımı yaşadığı, zehirden ilaç, ilaçtan zehir üretilebildiği, bunların tamamının da karakter, sebat, ve ciddiyet ölçümü için insanın önüne aynı anda konduğu bir dünyada yaşıyoruz biz. Müslüman oldum demek kurtulmak değildir. Müslüman oldum demek onu ispat etmektir. Onun için Allahu Teala Ankebut suresinde mümin oldum demekle salı verileceğinizi mi zannettiniz diye soruyor. Kafirler ve cehennemlikler diye bir slogan atıldığında akıllı bir mümin acaba bende bir mikrop var mı bu açıdan diye soran insandır. Aklını az kullanan insan ise Çin'deki gavurlara söylüyorlar herhalde zanneden insandır. Hastalığı ve ölümü kendisinden savmak için Yüzlerce çeşit tedbire başvuran, senelerce sonrasının erzakını ve malını biriktiren insanın iman konusunda yarını bile tehlikede görmeyen anlayışla yaşaması sadece akıl kıtlığından kaynaklanır, başka bir şeyden kaynaklanmaz. Bu sebeple bizim hani tövbe ortamını anlayabilmek için her şeyden evvel neden bu kulluğu bu şekilde Allahü Teala önümüze koydu da madem biz Müslüman olmayı seçtik bırak bizi bundan sonra diyebileceğimiz bir rahatlık, rahat zemin içerisinde tutmuyor bizi. Bunu konuşuyoruz. Diyoruz ki belli riskler var. Senin teste, uğra, teste girmen gerekiyor. İman ettik dedin, demiş olabilirsin. İspat gerekiyor bu. Bu ispatı yaparken önümüze çıkacak barikatlar diyelim, engeller diyelim, riskler diyelim, ayak kayacak noktalar diyelim. Bunları 1-2-3 diye saysak 10 binlerce başlık çıkar karşımıza. Ama ana hatları ile büyük başlıklar altında topladığımız zaman ilk risk alanımız bu kullukta, tehlike alanımız, afet bölgemiz, şeytan ve şeytanın uygulama alanlarıdır. Buna ayrıntılarıyla gireceğiz. Şeytanla ilgili de bir dosya açacağız zaten. İkincisi, yani Allah'a kulluğu sorunlu hale getiren ikinci risk alanımız herkesin dilidir. Şu iki dudak arasında kullandığımız dil. Yani o et parçası değil ama. Ya ne? Yani konuşma kabiliyetiymiş, konuştuğumuz sözler. Üçüncü Risk alanımız Allah'ın serbest bıraktığı mubah dediğimiz şeylerin sınırsızlaştırılmasıdır. Bu bir risktir. Tıpkı çok defalarda örnek verdiğimiz gibi ekmeği insan en tabii gıda maddesi olarak tüketiyor ama her gün bir somun ekmek yiyen birisi sonunda hastaneyi boyluyor. Mubahlar, Allah'ın serbest bıraktığı şeyler bir imtihandır. Hem hayat o mubahlara bağlı hem de cehennem o mubahlar yüzünden geliyor. Basiretli, aklı başında bir mümin kadın ve erkek ise mubahları yaşamak için gerektiği kadar kullanır, gerisini tuzağa dönüştürmez bir siyaset güder. En kolay anlaşılır bir örnek vereceğim. Bütün dünyada belki hani hiçbir hak hukukun insanlığın olmadığı Afrika'da bir ülkede, Kuzey Kore'de bir yerde belki istisnadır bu. Ama bütün dünyada işçinin, çalışanın, memurun yıllık tatili diye bir hakkı vardır. Bu 10 gün olur, 20 gün olur, 1 ay olur. Ayrı bir mesele. Şimdi, İşçinin 12 aydan 1 ayı tatil olarak kullanması hakkıdır. Mesela Haziran ayında 6. ayda işçiye maaşı da verilir buyur tatilsin der. Bu tıpkı mubah dediğimiz şeydir hakkın. Ben bu sene izine gitmiyorum çalışayım burada dersen memnun bile olurlar. Hayır izine gidiyorum dersen kimse sana bir şey demez maaşını da verir. Mubah böyle bir şey. Yani ne suçtur ne sevaptır. Fakat işçi o bir aylık izini kullanmak için ailesini alıp gitti. İkinci ay dönmedi, üçüncü ay dönmedi, dördüncü ay dönmedi. Döndüğünde de baktı ki işten çıkarılmış. Ya siz beni nasıl çıkarırsınız dendiğinde. E sen dört aydır yoksun burada deniyor. Olur mu ben izin kullanıyordum. Deyebilir mi? Deyemez. Aynı şekilde Allah arkadaşlarla oturup muhabbet etmeyi mubah olarak bırakmış. Muhabbet edin, insansınız, ihtiyacınız var buyurmuştur. İnsan bu muhabbeti gıybete ve nemimeye dönüştürünce ezan okundu, namaz vakti çıkıyor, hala muhabbet, çay bitmedi. Hah, mubah burada ne oldu? İşten çıkarılma nedeni oldu. Cehenneme dönüştü. Aslında bu bir halktı. Aslında serbestlikti. Kullanımındaki ölçüsüzlük soruna döndü. Gıdada da böyle. Sosyal hayatta da böyle. İbadette de böyledir. Onun için mübahtan günah olursa niye o zaman mübah diyoruz? Haram diyelim buna. Öyle diyemeyiz. Muba ölçülü olduğu zaman serbesttir. Eşinle de böyle. Çocuklarınla da böyle. Yani bir Erkeğin veya bir kadının eşine karşı hakları var. O haklar onun mubahlarıdır. Kullanır kullanmaz. Aynı şekilde görevleri var ve o hakkı mubahlığı sınırsız değil. Eşin kölen değilsenin, çocuğun kölen değilsenin, işçin de fabrikada kölen değilsenin. Tıpkı patronunun ilahın olmadığı gibi sınırsızlık cennettedir. Dünya her şeyin sınırlı olduğu bir yerdir. Sonsuzluk yok. Güneş gibi bir enerji bile bilemedin 16 saat sonra kayboluyor. Bir 10 saat dinleniyor toprak ve hayat tekrar geliyor. Sınırsız her şey sorundur. Tıpkı güneşin 365 gün hiç gece olmadan devam etmesinin soruna dönüştüğü gibi. Tövbeyi anlamak için tövbeye zemin hazırlayan sorunları konuşuyoruz. Bu sorunlardan bir tanesi de mubahlarda sınırsızlıktır. Bir başka e, sorun, risk alanı, ana başlıklarıyla konuştuğumuzda nefis ve nefsin kontrolü altında kalmış kalptir. Nefis, insanın içinde sürekli ona doping yapan, ...ve sürekli onu kışkırtan, sürekli daha çok ye, daha çok şunu yap, daha çok koş, daha çok eğlen diyen güdünün adedir. Nerededir nefis neydir? Ayrı bir mesele. Şeytan kim, nefis kim? Şeytan dışarıdan baskı yapan düşmanımızdır. Yönlendiriyor, zemini hazırlıyor, ortamı hazırlıyor, havayı o hale getiriyor. Nefis de şeytanın hazırladığı bu uygun ortamlarda pay kapmak ister. Dolayısıyla nefis insanın ayet-el okuyarak da kovamayacağı bir düşmanıdır. İçindedir çünkü. Ama şeytan ayet-el kürsüyle gider, tedbir alarak yanaşmaz, yanaşmayabilir, yanaştırılmayabilir. İhlas oranını artıran mümin şeytandan arınır vesaire. Burada kalp insanın iç trafosudur ya da iç yönetim merkezidir. Kalbe sirayet eden nefis tasallutu yani sürekli daha fazlasını isteyen, sürekli zevke uygunu isteyen anlayış, kalbi kuşattığı zaman o kalbe hastalıklı kalp diyoruz. İmanı kaybedecek hale gelince de ölü kalp diyoruz. Kur'an-ı Kerim, Kalplerinde kilit var bunların diyor. Neden kilit var? Artık imanın girmesine karşı tamamen kapatılmış o kalp. Müminin ki böyle olmaz Allah'ın izniyle de nasıl olur? Yani imanın içeri gireceği menfez alanları mesela on bar güçle girebilecekse günahlar, nefsin istekleri, zevkler o delikleri daralttığı için Okunan ayetlerden güzel ses girer, ayet girmez. Giriş noktaları zayıftır. Bunları ayrıntılarıyla inşallah konuşacağız. Şimdilik genel olarak kulluk önündeki stres alanlarını, barikatları, engelleri ana başlıklarıyla konuşuyoruz. Ve şüphesiz Allah'a düşmanlık tarafını seçmiş, şeytana kulluk tarafında kalmış olan dış düşman dediğimiz varlıklar, Yahudisi, dinsizi vesaire bunların da müminin kulluğunda bir engel ağırlığı var. Hiçbir zaman şeytan kadar değil. Hiçbir zaman insanın kendi nefsi kadar değil ama. Ama bunlar da var. Ve son bir noktada bu bahsettiğimiz kulluğu engelleyen şeylerden biri de bu dünyanın çileleridir. Dünyanın çilesi deyince ne diyoruz? E hastalık bir çile çeşidi, fakirlik bir çile çeşidi, akraba sorunu bir çile çeşidi, aile içi sorunlar başka bir çile, komşular bir çile çeşididir. Soğuk bir çiledir, çok sıcak bir çiledir. Yani iş bir çiledir. Afetler var, tarlayı su basıyor, evi su basıyor, kira ödüyorsunuz. Yani bir insan dünyanın sorunları diye liste yapmak üzere bir A4 kağıdı alsa öyle 5-10 kağıt bitirir herhalde dünyanın dertleri bitmez. Bunlar da yaşamı Allah'a adamayı beceremeyenler için ciddi engellerdir. Ama Ebu Bekirler gibi Ömer gibiler için <gülüyor> bunlar kullukta kazanç sebepleridir. Fakirlik Ebu Zer radıyallahu daha çok sevap kazanmasına sebep oldu. Başka bir Müslümanın da la kadar Allah dinden çıkmasına sebep oldu. Yani bütün bu saydığımız e, ana engeller, iman Ebu Bekirlik düzeye yükseldiği zaman kazanç vesilesine de dönüşebilir. Çünkü mesela ne dedik? Filanca... E, hastalık, kalp hastalığı, mubahata fazlalık, ondan ferahat edip veyahut onunla mücadele edip yendiğin zaman onu, e, bunlar ecir kazanıyorsun. Ve son olarak da günahlar ve günah ortamları. <gülüyor> Günahlarla neyi kastediyoruz? Evet, günah deyince zaten şeytan akla geliyor. Günah deyince zaten nefis akla geliyor ama e, bizim şeytanla mücadelemiz bu e, şu dakikada başlayıp bu dakikada hemen sonuçlanmıyor. Şeytan mesela bir insanın zinaya düşmesi için önce ona cep telefonu aldırttırıyor. Sonra o cep telefonuna bir ay sonra filan şeyi yüklettiriyor. O bunları hep mübah bu mı buba zaten. Bir sıkıntı yok görüyor, doğru. Ondan sonra filancaya tam girelim mi girmeyelim derken birisi ona bir müstehcen bir şey gönderir, ona bakıyor. Öbürüne bakıyor, şuna bakıyor. Gözüyle görüyor, kulağıyla duyuyor belki beş sene sonra zinaya düşüyor. O beş sene sonra şeytan galip gelmiş oluyor. O mücadele beş sene sürdü. Beş senede henüz günahı yazılmamıştı ona ama melekler onun zinaya doğru gittiğini görüyorlar. Allah'tan kork diye onun kalbine sürekli ikaz gönderiyordu melek. Fakat bu onu duymuyordu. Ezanı da duymuyordu. Hayyâlel felâhâ da duymuyordu. Kur'an da anlamıyordu neticede beş sene sonra iblisi kovsaydı o telefonu kırıp bu lanetli şeyi beni buraya getirdi deseydi günah oluşmayacaktı ve Allah'ın izniyle o beş yıllık mücadelesi mesela onun sevaphanesine yazılacaktı. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir günah fırsatını ele geçirince tam günah işleyeceği zaman ondan vazgeçip Allah'a sığınan birisinin 7 kişiden biri olacağını yani iyi kulların ilk 7'sinden birisi olacağını haber veriyor. Dolayısıyla bu büyük bir mücadele. Bunun için diyoruz ki şeytandı, nefisti, düşmandı vesaire. bütün bu hayatın yoğunlukları içerisinde sonunda günah işleyince batıyor insan. Onun için onu da biz ayrı bir başlık olarak görüyoruz. Bu ana 7 e, başlığı yani kulun kulluğunda risk oluşturan başlıkları açtığımız zaman yüzlerce sebep çıkar. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 60, yüzlerce sebep çıkar. Ama biz bunların ayrıntılarına girmiyoruz. Neden? Çünkü bazılarının şeytanla zaten kontak halinde olduğu için ha şeytan ha o eşit paralel yürüyorlar şeytanın paraleli durumuna geliyor. Dolayısıyla onun başka bir dış düşmana ihtiyacı yok. Bazısının kalbi kilitlenme noktasına gelmiş, şeytana da ihtiyacı yok. Şeytan belki ondan kaçacak hale gelmiştir. Bazısı dış düşmanların kumandası altına girmiştir. Onun sekreteri olmuştur, onun casusu olmuştur. Zaten başka bir şeye gerek yok. Yani bu yedi temel sıkıntı herkes için farklı yansıyabilir. Dolayısıyla mümin, aklı başında Allah'tan korkan, cennet umudu taşıyan firdevs Ala, Âlâ, adın cennetleri, Irmaklar, Huriler, Hilman diye bir hasreti olan mü'min beni nerede sınıyor Allah? Bu dünya hayatı beni nerede yakaladı, kıstırdı? Bunu anlayan insandır. Şimdi şöyle düşünelim Sahrada yaşayan veya ekvator bölgesinde yaşayan insanların doğal gaz, kömür odun diye bir dertleri var mı? Hayır. Klima dertleri var. Su dertleri var. Kuzeyde yaşayan bir Müslümanın klima derdi var mı? 12 ay zaten soğuk. Onun yakıt derdi var. Filan yerde yaşayanın gıda sorunu var. Filan yerde yaşayanın kolesterol sorunu var. Fazla gıdaymış. Herkesin imtihanı farklı. Birimiz öbürümüzün imtihanını seyredip vakit geçiremeyiz. Ama ne yaparız? Kendi imtihanımız nerededir? Bunu tespit ederiz. Günahlarda da tıpkı sağlık konusunda olduğu gibi. Peki bu süreç nasıl işliyor? Şeytandan veya nefisten, işte neredense beni günahlar sıkıştırmaya başladığında nasıl işliyor bu süreç? Bir- Şeytanın ilk hedefi bir insanın kafir olmasıdır. Müşrik veya sıradan bir kafir olarak ilk hedefi şeytanın odur. Sonunda getirmek istediği de odur. Başlarken de öyle başlar. Yani ister ki şeytan hiç kimse la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesin. Böyle ister şeytan. Bunu beceremezse ya da kul bu basamağı aşarsa küfürden kurtulursa, şirkten kurtulursa Allah'ın helayetiyle, bu sefer ister ki itikadında bid'at olsun. Ameli bid'atli olsun. Ne demek bid'at? Orjinal Medine Müslümanlığında değil demek. Yani Kur'an-ı Kerim'e inanıyor ama kadınların Kur'an'da ezildiğine inanıyor. Allah'ın helal haramı var diyor ama mirası kendi ülkesinin yasasına göre kabul ediyor. Alkolü gevşetiyor. Meleklere başka türlü inanıyor. Bid'at Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin veda hutbesini okuduğu ve ümmetime din böyle tamamlandı, Kur'an tamamlandı dediği günden sonra üretilen inanç noktaları, ibadet noktaları demek. Her bid'at bir dalalettir. Ama bazı bid'atler, mesela Nusayri'likteki bid'at küfürdür, şirktir. Neden? Ali'nin kanında Allah'ın kanı vardır diye düşünüyor. Bunun İslam'la bir ilgisi olmaz. Hıristiyanlığın teslis akidesini bir şekilde taklit etmişler. Müslüman değil dolayısıyla. Ama bundan daha altta kalan, yani dışarı çıkmamış ama çok çit bölgesinde, dikenli tel bölgesinde dolaşan bir yığın e, bid'atler var. İbadetlerde de var. E, Kur'an-ı Kerim'e değer gibi okunan şiirler vesaire Bunlar yani nasıl, mesela bir Müslüman e, Allah rızası için Fatiha suresini oku. E, babamın ruhu için olsun der. Var mı böyle bir şey? Var. Niye? Kur'an bir ibadettir. Oku bir ilahi. Al eline müzik aletini oku bir ilahi babanın ruhu için olsun dediğin an bu işte müthiş bir bidattır. Neden? Çünkü ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne Ashab-ı Kiram ne İmam-ı Azam kimsenin ruhu için ilahi okumamışlardır. Burada çizgi çiziyoruz diyoruz ki ilahi okumak değil suç olan. Mümin ilahi okur bu bir sanattır, hoştur, güzeldir. Bunu Kur'an okur gibi dedenin ruhu için okuduğun zaman sıkıntı çıkıyor burada. İbadete bid'at ilave ediyorsun. İşte şeytan önce müşrik ol, kafir ol ister. Bunu beceremeyince ikinci basamak bari bid'at ehli ol der. Bu bid'atı akidede de kafamıza sokabilir. Ameli yani ibadet konularında da sokabilir. Bunu da aşarsa bir mümin, yani bundan da kurtulduk iblisten, Yani küfürden kurtulduk, bid'atten kurtulduk. Kebair günahlar gelir. Kebair günahlar nedir? Ayrıntıları inşallah gelecek bunların. Kebair günah, faiz, insan öldürmek, zina, cihattan sana farz aynı olduğu zaman kaçmak, Müslüman kadına iftira etmek, yetim malı yemek gibi büyük günahlar demek. Kebair. İster ki şeytan, Madem küfre girmedin, madem daha yanaşmadın, bari birkaç tane kebairin bulunsun. Kebair ne işe yarayacak? Çünkü bir kebair, kebairden bir günah. Yani o kebairin hacmi kadar ibadeti imha edecek. Ve cehenneme girmeden cennete giremeyeceksin. Bu da şeytan için bir kazanç. Tabii ki küfrün de, bid'atin de, kebairin de tövbesi var. Zaten konumuz bunun için burada. Bunu da aştıysa bir mümin, kaçıncı noktayı, üçüncü noktayı da aştı. Bundan da kurtuldu. 60 yaşında hala kebair işlemiyor. Bu sefer küçük günahlar, sagair dediğimiz küçük günahlara girmeni istiyor. Bari bunun Çünkü neden? İki tehlike var. Vakti gelince bu sagair günahları da göreceğiz Teala. Bir, bir küçük günah küçük. Yani büyük günah deyince yüz kilo kastettik mesela. Küçük günah deyince bir kilo kastettik ama bunun yüz tanesi gene yüz kilo yapıyor, gene bir kebair kadar yapıyor. Artı küçük günahı takmamak da büyük bir günah zaten. Çünkü günahları günah diyen Allah'tır. Bu küçük günah dediğindeki cüretin senin, yani nasıl olsa küçük günah deyip başından savman, bir zaman sonra senin büyük günahı da cesaret etmen demektir. Onun için iblis küfürde seni yakalayamadı, midatte yakalayamadı, kebairde yakalayamadı, sagairde devam. Küçük günahlarda haydi oradan... Evet onun için küfür kadar büyük bir kazanç değil ama umut gene. En azından abonelik kaydını yapmış olacak senin. Nefis de küçüklere alıştığın zaman büyüğe de götürecek. Buna çok canlı, asla unutmamamız gereken iki örnek vereceğim. Birincisi, kadını, erkeği Allah nikahsız bir arada durmayın diye uyarmıştır. Ama zina nedir? Cinsel organların aktif kullanılmasıdır. Öpmek zina değildir. Zina düzeyinde bir günah değildir. Yoksa zina değildir derken günah değil demek değil ama Mesela öpmek kebair günahtan değil. Fakat öpenin zinaya gitmeyeceğinin hiçbir garantisi yok. Yüz binlerce, yüz milyonlarca insan bu tuzağına düşmüştür şeytanın. Çünkü şeytan bugün öptürdüysen bir sene sonra bunun işini tamam ederim diye bekliyordur. İkinci örneğim, filanca bankadan faizli krediyi, işte birinci evin var devlet bankasıydı vesaire vesaire vesaire bir sürü sebeplerle aldığın zaman diyelim ki sana filan hoca filan hoca filan kurul fetva verdi. Şu şu şu şu şu zaruretlerden sana haram değil bu dedi. Kabul ettik bunu. Ama sen de şunu kabul et. Resmen beş sene sonra hiç bunların biri yani bu Yandan yandan destek fetvalar olmadan bankanın kapısına gidebilirsin sen. Ve gideceksin de. Çünkü sen yağmurun altında oturmuyordun. Kira vermemek için. Kira bir zaruret mi bu dünyada? Faizli krediye bulaştın. Bu şeytan için bir yatırımdı. O yatırımda sen mağlupsun, o galiptir. Evet. Dördüncü olarak da şeytan küçük günahları ister dedik. Beşinci noktada da İster ki mubahlarda ölçüyü kaçır. Çünkü mubahlarda ölçü kaçırdığın zaman aslında haram değil, günah değil bu. Ama küçük günahlara çok yakın bir noktada duracaksın. Küçük günahlara yakın noktada durdun mu büyük günahlara kayacaksın. Büyük günahlarda bid'ata ve küfre zaten götürecek, götürecek seni fakat Allah lütfetti küfürden sıçradı. Bidatten sıçradı. Kebairden sıçradı. Sagairden sıçradı. Küçük günahlardan sıçradı. Bu bağları da ölçülü kullanıyor. Şeytanın umudu bitti mi? Bitmez. Şeytanın umudu bitmez. Hala umut vardır. E bu adam büyük günah işlemiyor. Küçük günah işlemiyor. Bu bağları ölçüsüz kullanmıyor. Bir umut noktası daha var şeytanın. Nedir o? İster ki şeytan daha iyi olanı yapma. İyi olanları yap. Mesela, mesela, iki rekat namaz kılmak. Bu dünyada, mümin kulun Allah'a en yakın olacağı işlerden biridir. Ama, annende deprem olduğu için, 80 yaşında kadın, bir psikolojik sıkıntıya girdi. Öleceğini zannediyor. Oğlum başımda otur gitme buradan diyor. Tut elimi diyor. İki rekat namaz kılmak çok iyi bir iştir. Benim elimden tut oğlum çok korkuyorum dediği zaman annen o en iyi olan iştir. O anda namazın önüne geçmiştir o. Ezan okunup öğlenin farzını kılacağın zaman bu ters oluyor. Anneye yakın olmak o zaman iyi oluyor. Farzı kılmak en iyi oluyor. Bunu hayattan bir örnek vereyim. Depremzedelere yardıma gidiyoruz. Pirzola pişirdik. Biri 5 yaşında, biri 3 yaşında, biri de 3 aylık 3 tane çocuğu, bebeği olan bir kadına pirzola. Kadın o bir dolaya bakıyor bakıyor. Çocuk bezi lazım ona. Süt lazım. Ve battaniye lazım. Çocukları üşüyor. Etini ne yapacak bu kadın? Et iyi bir şey. O anda iyi değil. 20 yaşında bir delikanlı, o da depremzede, ona da çocuk bezi götürüyorsun. Ya çocuk bezi lazım ama ileride evlenirsin, bebeğin olur, lazım olur diye onu deposu mu var nereye koyacak? İbadetler de yüzde yüz böyledir. Farz-ı ayınlar hariç. farz ayınlarda da böyle bir sıralama var. Zekatla orucu karşılaştıramıyorsun. Hac ile namazı karşılaştıramıyorsun. Mesela çok canlı bir örnek. Hac yapacağız ama o hac yolculuğundan dolayı namaz kılamayacağız hiç. Hacca gerek yok ki. Namaz haçtan önemli çünkü. Şeytan ne yapıyor? Daha iyisiyle uğraşma, iyisiyle uğraş diyor. Burada ne rahatlık sağlıyor şeytan? Ya bir defa yanlış iş yapmadığın için seni esnetecek. Zamanla bu mubah gevşekliğine taşıyacak seni. O küçük günahlara taşıyacak. E bu on seneyi bulur. Şeytanın acelesi yoktur. Dünya yokken, dünyada insan yokken, Kızılırmak'ta su akmazken iblisin hayalleri vardı seni bekliyordu. Yüz bin senedir belki bekliyor iblis. Acelesi yok iblisin. Acelesi olan biziz. Ölüp gideceğiz. O son insana kadar yaşayacak. Onun için küfür tehlikeli. Tuzak. Basamak. Bidat tuzak ve basamak. Kebair tuzak ve basamak. Küçük günah, tuzak ve basamak. Mubahalar, tuzak ve basamak. İyi işle meşgul olmak, daha iyisi varken tuzak ve basamaktır. Mümin, basiret insandır. Bu tuzakları kullanmayacak. Burada bu tuzakların bütününe kuş bakışı baktığımızda başka bir tuzak karşımıza çıkıyor. O da nedir? Müslüman, mubah noktası kaçıncı noktaydı? Beşinci nokta. Orada dururken küfre bakıp avunabilir. Bu avuntudur. Küfre bak, şirke düşene bak. Elhamdülillah o noktada değilim diye hamd Doğru. Ama kendini ona kıyas etme. Sen kaçıncı noktada duruyorsun? Beşinci noktada. Bu noktayı da aşmış 6 noktadakine baksana ibret alıp şükret. Yani bir Müslüman... Bu hayatı önüne paket gibi konacak, hazır Müslümanlık yaşayacak zannettiği zaman yanar. Müslüman 24 saat uyanık olması gereken şeytanın hani arslanın ağzında lokma diyorlar ya şeytanın ciğerlerinden söküp alacaksın kulluğu. Ancak bu dünya muvaffak olduğun cenneti kazanabildiğin bir dünyaya dönecek Allah'ın izniyle. Bu arada tabii ki şeytanı sık sık gündeme getiriyoruz. Bu sık sık gündeme getirdiğimizin bir sebebi var. Çünkü tövbenin geri dünyasında şeytan en çok duran mahluk. Nefis de var şüphesiz. E, Siyonizm de var şüphesiz. Medya da var. Fakat bunların yani kitle, kitle ağırlıkları, özgür ağırlıkları çok düşük şeytana göre. Onun için şeytanı tanımak gerekiyor. Ürkmeden, pes etmeden, çaresiz hissetmeden kendini şeytanı tanımak gerekiyor. Şeytan insana nerelerden giriş yapıyor? Şeytanın menfezleri diyelim. Şeytan insanın sinir sistemini ve şehvetlerini kullanır. Hırsını kullanır. İnsanın mide zevkini kullanır. İnsanın süs görme, süslü görme, süslenme hissiyatını kullanır. İnsanın tamağını kullanır. Yani çok olma arzusunu kullanır. İnsanın acelecilik yönünü kullanır. İnsanın taassubunu kullanır. Taassub ne demek? Bir şeye kilitlenip kalmak demek. Mutaassıp da kilitli insan demek. Şimdi cahilce bir ifade kullanıp dindar insanlar için mutaassıp aile diyorlar. Yani körü körüne takılmış kalmış İslam'a demek istiyorlar. Cahilce bir söz bu. Taassup, mesela futbol takımına taassubu ile yakalanır bir insan. Irkına taassubu ile yakalanır. Tarikatına, vakfına taassubu ile yakalanır. Allah'a gitmek için bir tarikata gider. Allah'tan peygamberinden çok tarikatına hizmet ederse taassuptur bu. Şeytan bunu kullanır. Allah'ı bulmak, daha zahit olmak için girdiği tarikattan cehennemlik olarak çıkar. Ve insandaki suizan, şüphecilik genlerini kullanır. İnsanın göz zevkini kullanır. Göz, Haramı görmekten hoşlanır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eşlere hitap ederek yani sokakta işte yakışıklı, güzel bir erkek gördüğünde, kadın gördüğünde git nikahın da aynısı diye uyarıyor. Bu hadisi şerif bu asırdaki kadar ümmeti Muhammed'e şifa bir hadis açısından bir benzeri olan hadis değildir. Yani evlen diyordu zaten, herkes evlensin diyor. Ondan sonra birisini gördün, rezil, çıplak ya da kötü bir sahneyle karşına çıkmış. E, bu e, Müslümanın, yani ne yapacak? Ne diyor Efendimiz Allah'ın? Eve git, aynısı diyor. Her kadın aynı, her erkek aynı aslında. Ama şeytan ne yapıyor? Farklı bir şey görme. Genimizi, hissiyatımızı sömürüyor. Aa, buna bak. A, bıyıklarına bak diyor. A, saçlarına bak diyor. Herkes'e saç var. Demiyor, Dedirtmiyor. Müslüman'a ne gerekiyor? Şeytanın bu tuzakları önünde oturup gerçekleri düşünmesini gerekiyor. E ben ne bu onu görüyorum? E zaten hayatın neydi senin? İmtihandı. Bu tuzakları Allah senin önüne bile bile çıkarttı. Şeytan. Rastgele kura çekip senin önüne gelmedi. Ben ne istiyor Allah bizden? Dirayetin nerede? Vaktinde evlenseydin. Evlen vaktinde. Kendi hanımın zaten senin şartlarında beğenerek aldığım bir anım. O senin kocan, zaten senin şartlarında beğendiğim bir kocan. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem göz zevkinizin tamam olmadığı biriyle evlenmeyin buyurmuyor mu? Niye? Çünkü bu göz zevki bozukluğu götürüp seni başkalarının incelemesine sevk edecek. Şeytanın menfezlerini konuşuyoruz. Ve bir menfezi de şeytanın, insanın can ve rızık endişesidir. Bunu bilir, bunun için patronuna tapındırttırır. Bunun için haram olsa da içkili bir yerde seni işçi olarak çalıştırır. Rızık korkusu. Geçim korkusu, can korkusu taşıyor. Ve son noktası da insanın dinde aşırılığıdır. İnsan niye dinde aşırılık yapar? Daha çabuk cennete girmek için ne gibi biliyor musunuz dinde aşırılık? Sofraya ne konur? Mesela bir tas çorba kondu, bir tabak fasülye kondu, bir yarım da ekmek kondu diyelim. Hani fasulyeyle ekmek güzel yenir diye kondu. Bunlar kaşıkla yenir. Hadi çorba çok suluydu diyelim bardak gibi onu üç yudumda içersin diyelim. Ekmekle yudum yok. Şimdi bir insan daha çabuk doyayım diye ekmeği olduğu gibi ağzına koyduğunu, arkasından da fasulyeyi böyle kepçeyle ağzına koyduğunu çabuk gitsin diye de çorbayı böyle aşağı doğru itmek için koyduğunu düşünelim. Sonuç nedir? Üç dakika, dört dakika sonra nefes borusu tıkandığı için ölüm. Yüzde yüz, binde bin, dinde aşırılık budur. Fazla namaz, fazla oruç. Mesela on ay oruçlu geçiriyor. İşte eski kazalarından kurtulmak için. Beş aydır gece hiç uyumuyor, kaza namazı kılıyor. Günde bir milyon kere La ilahe illallah diyor. Haftada iki kere hatim ediyor. Bütün bunlar dinde aşırılıktır. Bu insanın aslında iyi hissiyatından kaynaklanır. Daha çok kulluk edeyim düşün. Ben kim cennete girmek kim düşünür? Ama fasulyeyi tabak tabak yemek mümkün olmadığı gibi, kaşık kaşık enceği gibi, İbadette günde beş vakit namaz, otuz gün Ramazan'da oruç, pazar, perşembe orucu şeklinde tutulur, şeklinde yapılır, şeklinde yerine getirilir. Bunu ölçüsüzleştirdiğin zaman hem o ibadet olmaktan çıkar hem nefes borunu tıkattığın için şeytan kazanır. Bu sebeple dinde aşırılık çocuk eğitimine de yansıdığı zaman dinsiz çocuk yetiştirirsin. Dininden soğuk çocuk yetiştirirsin. 5 yaşında çocuk sabah namazına kalkmadı diye ona zorlama yaparsın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 yaşında çocuğun 5 vakit namaz kılmasını değil namaza alışmasını tavsiye etmiş. Sen 5 vakit kıldırttırırsın. Hürriyette de aşırılık sıkıntı, e, olumlu işleri yapmakta da aşırılık sıkıntı. Bu şeytanın tuzağına yakalanmaktır. Allah muhafaza buyursun. Bunları niye konuştuk? Dedik ya e, hataya düşüşte bir basamaklandırmalar var. Bu basamaklandırmaları şeytan nerelerde kullanıyor? Hangi alanlarda kullanıyor? Bunu da tespit etmiş olduk. Ve sallallahu ve sellem ala Muhammedin ve ve